İlem eyü'l aziz, halıkın vahdetini gösteren ayneler ve delillerini okutan sayfelerin pek çok çeşitleri olduğu gibi, merkezleri bir ve birbirinin içine dahil olmuşlardır. Binan aleyh bir aynede göründü veya bir sayfede okundu mu, hepsinde de görünür ve okunur. Fakat birisinde görünmemesi, hepsinde görünmemesini istilzam etmez. İlem eyü'l aziz, bir kelimeyi yazan harfini yazanın gayrısı bir sayfeyi yazan, satırı yazanın gayrısı, kitabı yazan, sayfeyi yazanın gayrısı olması mümkün olmadığı gibi, karıncayı halk eden, cinsi hayvanı halk edenin gayrısı, hayvanı yaratan, arzı yaratanın gayrısı, arzı halk eden, Rabbul âlemînin gayrısı olması muhaldir. Rububiyet-i işaretlerindendir ki, Kainat kitabında öyle büyük harfler vardır ki, o harflerin bir kısmında bir kelime yazılıdır, bir kısmında bir kelam, bir kısmında bir kitap yazılıdır. Mesela o kitapta bahır, şecer, arz birer harf makamındadırlar. Birinci harfte semek kelimesi, ikincisinde şecer kelamı, üçüncüsünde hayvan kitabı yazılmıştır. Hatta Yasin suretinde tam Yasin suresi yazıldığı gibi. Bazı masnuatta, bir kelime olan isminde, çekirdeğinde, o masnun suresi ve kitabı yazılmıştır. İlem Eyyühelaziz, yıldızlar, şemsler arasında mümaselet olduğu gibi, fil cümle müsavaat da vardır. Binaenaleyh, onlardan biri ötekilere Rab olamaz. Ve onlardan birine Rab olan, hepsine de Rab olur ve keza her şeye de Rab olur. İlem Eyyühelaziz, İnsanın bir ferdinde bir cemaat-i mükellefin bulunur. Evet, her bir uzuv bir şey için yaratılmıştır. O uzvu o şeyde kullanmakla mükelleftir. Mesela her bir hasse için bir ibadet vardır. Onun hilafında kullanılması dalalettir. Mesela baş ile yapılan secde Allah için olursa ibadettir, gayrısı için dalalettir. Kezalik şuara'nın hayalen yaptıkları hayret ve muhabbet secdeleri dalalettir. Hayal onun ile fasık olur. İlem eyü'l aziz, insanları fikren dalalete atan sebeplerden biri ülfeti ilim telakki etmeleridir. Yani meľufları olan şeyleri kendilerince malum bilirler. Hatta ülfet dolayısıyla adiyata teemmül edip ehemmiyet vermezler. Halbuki ülfetlerinden dolayı malum zannettikleri o adi şeyler birer harika ve birer mucize-i kudret oldukları halde ülfet ile onları teemmüle dikkate almıyorlar ta onların fevkinde olan tecelliyat-ı seyyaleye imanı nazar edebilsinler bunların meseli deniz kenarında durup denizin içerisindeki hayvanata vesaire garip halatına bakmayarak yalnız rüzgar ile husule gelen dalgalara ve şemsin şuatından meydana olan pırıltısına dikkat etmekle malikül bihar olan Allah'ın azametini delil getiren adamın meseli gibidir İlem eyü'l aziz İnsanların arza ait malumat ve müsellematı bedihiyatları ülfete mebnidir. Ülfet ise cehli mürekkep üstüne serilmiş bir perdedir. Hakikate bakılırsa zannettikleri ilim cehildir. Bu sırra binaendir ki Kur'an ayetleriyle insanların nazarını meľufatları olan şeylere çeviriyor. Ayetler necimler gibi ülfet perdesini deler atar. İnsanın kulağından tutar başını eğdirir. O ülfetin altındaki havarikul adat mucizeleri o adiyat içerisinde gösterir. İlem e aziz, aralarında münasebet, muamele hatta mükâlem'e bulunan iki şeyin birbirine müşabih veya müsabih olmasını istilzam etmez. Mesela yağmurun bir katresi veya semerenin bir çiçeğinin küçüklüğüyle beraber şems ile münasebeti ve muamelesi vardır. Bina alahey, ey insan. Senin hakaretin seni hallaka alemin nazarı inayetinden setredecek bir sebep olamaz. İlem ey elaziz, denizlerde vukua gelen medd cezir gibi evliya arasında da bastı zaman tayy-i mekan meselesi şöhret bulmuştur. Haşiye: Bastı zaman sırrı ile çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zaman-ı miraç bu hakikatin vücudunu ispat eder ve bilfiil vukuunu gösteriyor. Miracın birkaç saat müddeti, binler seneler hükmünde vüs'atı ve ihatası ve uzunluğu vardır. Çünkü mirac yoluyla beka âlemine girdi. Beka âleminin birkaç dakikası, bu dünyanın binler senesini tazammun etmiştir. Hem bu hakikata binaen bazı evliya, bir dakikada bir günlük işi görmüş, bazıları bir saatte bir senelik vazifesini yapmış, bazıları bir dakikada bir hatmi i Kur'aniyeyi okumuş oldukları gibi, Risale-i Nur'un telifinde de bu bastı zaman hakikati çok defa vukuğa gelmiş. Ez cümle, 19. mektup 150 sayfedir. 300'den fazla mucizatı kitaplara müracaat edilmeden ezber olarak dağ -bağ köşelerinde dört gün zarfında her gün üçer saat meşgul olmakla mecmu 12 saatte telif edilmesi, Ramazan risalesi 40 dakikada telif edilmesi, 28. söz 20 dakikada telif edilmesi bastı zamanın vukuunu ispat etmiştir. "قال قائلٌ منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوماً أو بعد يوم" ayeti, tay zamanı gösterdiği gibi. "وَإِنَّ يَوْمَ عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ" ayeti de, bastı zamanı gösterir. Ez cümle, Kitabı Yevakit'in rivayetine göre, İmam Şa'rani bir günde iki buçuk defa kocaman fütuhat-ı Mekkiye namındaki büyük mecmuayı mütala etmiştir. Bu gibi vukuat, istira bile inkar edilmesin. Zira bu gibi garip meseleleri tasdike yaklaştıran misaller pek çoktur. Mesela, rüyada bir saat zarfında bir senenin geçtiğini ve pek çok işler görüldüğünü görüyorsun. Eğer o saatte o işlere bedel Kur'an okumuş olsaydın, birkaç hatim okumuş olurdun. Bu hâlet, evliya için hâlet yakaza yakazada inkişaf eder. Zaman inbisat eder, mesele ruhun dairesine yaklaşır. Ruh zaten zaman ile mukayyet değildir. Ruhu cismaniyetine garip olan evliyanın işleri, fiilleri sür'ati ruh mizanı ile cereyan eder. İlem eyhelaziz, bir bürhan ile elde edilen netice-i tevhidi bazı insanlar istizam ile dar zihinlerine sıkıştıramazlar veya bozuk hayalleri tahammül edemez.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 Gece ile gündüz arasında latif bir perde var ki, gözün kapanmasıyla gece olup, açılmasıyla gündüz olduğu gibi, nefsin âlem-i maneviyata gözü kapanırsa, ebedî bir gece içinde kalır, gözü maneviyata açılırsa, nehar inkişaf eder. Kezalik, Allah'ın hesabına kainata bakan adam, her ne müşahede ederse ilimdir. Eğer gafletle esbab hesabına bakarsa, ilim zannettiği şey de cehl olur. Kezalik, İman ve tevhid ile bakan alemi nurlu görür ve illa alemi zulumat içerisinde görecektir. Kezalik ef'ali beşer için iki cihet vardır. Eğer niyet ile Allah'ın hesabına olursa tecelliyata mahkes şeffaf, parlak olur. Eğer Allah hesabına olmasa zulmetli bir manzarayı göstermiş olur. Kezalik hayatın da iki veci vardır. Biri siyah dünyaya bakar, diğeri şeffaf ahirete nazırdır. Nefis, siyah ve Çin altına girer, şeffaf ve çeğe teredtüb eden saadet ebediyeyi ister. İlem Eyyü'l-Aziz! <gülüyor> kainatın miftahı anahtarı insanın elindedir. Alemin kapıları açık ise de manen kapalıdır. cenab Hak bütün o kapıları ve kendi mahfiyi açan en enamında bir miftahı insanın eline vermiştir. Fakat ene de kapısı kapalı bir bilmecedir. Bunun kapısı açılıyorsa kainatın da kapıları açılıyor. Evet, Cenabı Hak insana bir benlik, bir nevi hürriyet vermiştir ki, Cenabı Hakk'ın rububiyetine ait evzafı bilmek için mevhum farazi bir vahidi i kıyasi yapsın. Mahiyeti beşerde pek ince bir ip, insanın vücudunda şuurlu bir kıl, şahsın kitabında bir elif kıymetinde ve miktarında olan enenin iki ve civardır. Biri hayra bakar, bu vecihle yalnız kabili feyizdir, fail değildir. Diğer veci ise şerre bakar, bu veciyle kendisini fa'il bilir. Enenin mahiyeti mevhumedir, rububiyeti hayalidir, vücudu bir şeye hamil olamaz, ancak Mizanül Hararet gibi vacibül Vücudun rububiyetine ait sıfat mutlakayı muhitayı bilmek için bir mizan vazifesini görüyor. Eğer insan benliğine mizan nazarıyla bakarsa, kainattan zihnine akıp gelen âfâkî malumatı kendi malumatı ile tasarrufat ve sıfatı ilahiyeyi de kendi sıfatı ile tasdik eder. Yine mercine iade eder ve bu sayede kad eflaha men zekaha'daki men şumulüne dahil olarak bir hakkın emaneti ifa etmiş olur. Fakat kendisine müstakil nazarıyla bakmakla kendisini malik itikad ederse kad khabe men şumulüne dahil olmakla emanette hıyanet etmiş olur. Zira semavat ve arzın hamlinden korkarak imtina ettikleri cihet, enenin bu cihetidir. Çünkü dalaletler, şirkler, şerler bu cihetten doğarlar. Eğer vaktiyle o enenin şiddetli bir terbiyeyle başı kırılmaz ise büyür, insanın vücudunu yutar. Eğer milletin de enaniyeti inzimam ederse, sâni'in emrine karşı mübarezeye çıkar. Tam manasıyla bir şeytan olur. Sonra halkı da kendisine kıyas eder, esbabı da o kıyasa dahil eder, büyük bir şirke düşer. El iyazu billah. Mühim bir mesele. Ene'nin iki vecih vardır. Bir vecihini nübüvvet almıştır, bir vecihini de felsefe almıştır. Birinci vecih ubudiyeti mahzaya menşedir. Mahiyeti harfi olup müstakil değildir. Vücudu tebeyi olup asli değildir. Malikiyeti vehmi olup hakiki değildir. Vazifesi halakın sıfatını fehmetmek için bir mizan ve bir mikyas olmaktır. Enbiya aleyhisselam enaniyetin bu vecine bakmakla mülkü tamamen Allah'a teslim ederek ne mülkünde ne rububiyetinde ne uluhiyetinde şeriki olmadığına hükmetmişlerdir. Enenin bu vecinden Cenabı Hak Şecere-i Tübayi ubudiyeti inbat edip dal ve budakları kainat bahçesinde Enbiya, Evliya, Sıddıkîn gibi mübarek semereleri vermiştir. İkinci beci alan felsefe, Enen'in vücudunu asli ve kendisini müstakil ve Malik hakiki olduğunu vzum etmişlerdir. Vazifesi de yalnız hu tekemmül-ü hayattır. Enen'in bu siyah yüzünden enva en şirkler, dalâletler çıkmıştır. Ez cümle, Kuvve i behimiye dalında sanemler doğmuşlardır. Kuvveti kadabiye kusunundan firavunlar, nemrutlar çıkmıştır. Kuvveyi akliyeden dehriyün, maddiyün, felasife çıkmışlardır ki vacibül vücuda bir mahluku vahidi verir, baki kalan mülkünü gayret taksim ederler. Hülasa, ene hadizatında bir hava, bir buhar gibiyken verilen ehemmiyete göre mayi haline gelir, sonra ülfetle kalınlaşır, sonra gaflet ve isyan ile öyle kalınlaşır ki sahibini yutar halkı esbabı da kendisine kıyas ederek halıkın evamirine mübarezeye başlar. Küçük alemde yani insanda ene, büyük insanda yani kainatta tabiata benziyor. İkisi de tautlardandır. İlem eyü'l aziz, hayrat ve hasenatın hayatı niyet iledir. Fesadı da ucub, riya ve gösteriş iledir ve fıtri olarak vicdanda şuur ile bizzat hissedilen vicdaniyatın esası İkinci bir şuur ve niyet ile inkıta bulur. Nasıl ki amellerin hayatı niyet iledir, onun gibi niyet bir cihetle fıtri ahvalin ölümüdür. Mesela tevazuâ niyet onu ifsad eder. Tekebbüre niyet onu izale eder. Feraha niyet onu uçurur, gam ve kedere niyet onu tahfif eder ve hakeza kıyaset. İlem eyü'l aziz, kainat bir şeceredir. Anasır onun dallarıdır. Nebatat yapraklarıdır, hayvanat onun çiçekleridir, insanlar onun semereleridir. Bu semerelerden en ziyadar, nurlu, ahsen, ekrem, eşref, eltaf, seyyidül enbiya ve mürselin, imamul muttakin, habibü rabul alemin, Hazreti Muhammeddir, alehi abdalü salawat, ma dâmetil ardı ve semavat.